Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbishrah li sadri ve yessir emri veahlul ukta billisani yefqahu kavli. Amin. Allahumma amin. Âmmeva. Değerli kardeşler, değerli abiler. Allahu Teala şu dünyada güzel bir şekilde yaşayıp kıyamet gününde yüzleri ak olan kullarından eylesin. Allah'a da yaşantılarımızı İslami manada düzeltsin. Bir sona doğru gidiyoruz. Bu son, sonumuzu Rabbim hayır eylesin. Bizlere güzel, hayırlı ölümler nasip etsin inşallah. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, Allah Teala'nın bizi indirmiş olduğu şu Kur'an-ı Kerim iki maksatla önümüzde duruyor. Bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i açtığı zaman iki maksat var. Maksatlardan bir tanesi, amaçlardan, gayelerden bir tanesi evvela Kur'an-ı Kerim'i okumak. ene el-leyle ve etrafa dediğimiz gece gündüz Kur'an-ı Kerim'i okumak. Kur'an-ı Kerim'in özellikle inmesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu. Gece gündüz Kur'an okunacak. İkinci amaç, ikinci gaye ise bu da amel meselesi. Kur'an-ı Kerim amel edilmesi için indirilmiştir. Başıboş bir kitap değildir. Uzaktan gönderilen bir mektuptur. İçeriği okunacak okunduğu şekilde hayata tatbih edilecek bana göre şöyle olması lazım ben de şöyle düşünüyorum demeden Allah böyle demiş biz de itaat etmek gerekir susup onunla amel etmemiz gerekir demesi lazım kardeşler herkesin kendi hayatında uyguladığı bir şey kendin nefsimiz için de aynı şekilde herkese aynı Kur'an-ı Kerim okuması çok kolay bir insan gayret etse bir ay içinde Kur'an-ı Kerim öğrenir ve bir iki ay içerisinde tecvidi ile güzel bir şekilde okuyabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ikinci boyutu işte bu çok zor. Kur'an-ı Kerim'i uygulanabilir hale getirmek çok zor. Yani Kur'an-ı Kerimle amel etmek hem çok zor hem de zaten söylendiği andan itibaren hemen bellerimiz bükülüyor. Kafalarımız hemen eğilir. Okumak kolay. Amel etmek çok zor kardeşler. Şimdi herkes kendi evinde Kur'an-ı açıyor. Gece, gündüz okuyor. Kardeşler bizim önümüzde var olan ayetleri sahabeler de okudu. Onlar da okudu. Ama onlar okumakla yetinmediler, amel ettiler. Hayatlarına geçirdiler. Şimdi aynı Kur'an-ı Kerim aynı tazelikten, aynı tazelikte bizlerin önünde duruyor. Bir insan Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmetsin, bir daha bir daha bir daha hatmetsin, asla ve asla bıkmıyor. Zaten da diyor ya okunduğunda bıkılmayan bir Kur'an'dır o. İsterseniz günde iki hatım indirin, Kur'an-ı Kerim'den bıkamazsınız. Allah keramın sıkılmazsınız. Yani aynı ayeti kerimelerin tazeliği hala günümüzde varken aynı ayetleri sahabeler de okuyordu, biz de okuyoruz. Ama sahabede değişim rüzgarları esiyordu, bizde değişim rüzgarları esmiyor. Mesela sahabelere bu ayetler okunduğu zaman hemen duruyorlar. Rabbimiz bize emretmiş, uygulamamız gerekiyorlardı. Günümüzdeki insanlara okunduğu zaman bu ayet herhalde Yahudileri ilgilendiren bir ayet. Bu da Hristiyanları ilgilendiriyor. Zaten bu da münafıklar üzerine inmiş. Geriye ne kaldı ki ne? O zaman demek Kur'an sana indirilmemiş. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam bir evin önünden geçerken içeriden bir tane yaşlı kadın Gâşiye suresini okuyor. Kadın Hel eteke hadisul gâşiye diyor. Kime hitap? Hitap Muhammed Aleyhisselam'ı. Muhammed Aleyhisselam nerede? Kapının önünden geçiyor. Kadın içeriden kendini okuyor. Hel eteke hadisul gâşiye. Ey Muhammed sana kıyametin haberi gelmedi mi? Bu ayeti kerimeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kapının önünden geçerken işitir işitmez hemen duvarın dibine çöküyor, oturuyor, hüngür hüngür ağlıyor Nam, ete diyor. Evet geldi. Bana kıyametin haberi geldi diyor. Bir peygamber bu ayet-i kerimeden biliyor. Sahabeler aynı şekilde. Onların üzerine zaten ayetler inmedi mi? Müminlerden nize erler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durmuşlardır diye sahabeyi Allah tasdik etmedi mi? Ama bakıyorsunuz onların okuyuşları farklı, farklı bizim okuyuşlarımız farklı. Kaç haftadır bir meseleyi gündeme etmeye çalışıyoruz kardeşler. Diyoruz ki, ya bu sahabede var olan iman niçin bizde yok? Sahabeye de aynı ayetler geldi, bize de. Sahabe okudu, hüngür hüngür ağladı. Biz okudu, sanki normal Türkçe bir şey okur da geçer misin gibi, sanki normal... Ee, gazetelerde ve hatta spor sayfalarında bir haberi okuyup da geçer misin gibi okuyup geçtik. Sahabeden kimisi Bakara suresini 10 yılda ezberleyip amir etti, biz de Bakara suresini bir saatte okuduk geçtik. Demek istediğimiz mesele frekans, tereddüt Arapçası. Frekansı yakalamamız lazım sahabenin frekansıyla, sen kendi frekansını bir uyum sağlarsan Allah'ın izniyle her şey kazanılacak. İşte bizim en büyük meselemiz kardeşler o frekansı yakalayabilmem. Onun için kuran Kerim. Tab bundan hareketle bir sürenin tesirine giriş yapacağız. Ondan dolayı bu ön mukaddimeyi söylüyorum. sözü söylüyorum. Mesela sahabe, sahabeye, sahabeden sonra gelen selefi salihine birden öncekilere ayet kerimeler geliyor. اَفَلَا تَعْقِلِهُمْ diyor düşünmez misiniz? Hani var ya Allah'tan birçok ayet-i düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? Selefi Salih'in uleması bu ayet kelimeleri okuduğu zaman oturuyorlar, hüngür hüngür ağlıyorlar. Niye? Anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de diyorlar ki Allah'tan dedi ki, anlamıyor musunuz? Biz yarabbi anlamadık. O anlamadıklarından dolayı akletmediklerinden dolayı Selefi Salih'in oturup ağlamışlardır. Allah ne istiyor? Allah düşünen bir toplum istiyor. Allah değişim gösteren bir toplum istiyor. Başıboş yaşamayacak aynı serseri hayat yeriz ya serseri Arapça bir tabir serseri baş başa yani sanki Allah'ın Kürtçe kafam manasına geliyor da baş başa yani mesela niçin bir insana serseri deniliyor? Ona diyorsun şunu yap, hemen kafa kafaya tutuşuyor. Yapamam. Onun için serseri demiştir. Böyle başa baş, kafa kafa tutuşurken yapmıyorum, bitlenir. Kabul etmez. Kardeşler böyle hayat bize yakışmaz. Allah'ın bize emrettiği hayat, hayat, bir, düşünen, iki, değişim gösteren bir toplum. Allah'ın ayet kelimelerinde en büyük kast ettiği şey budur. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğun zaman işin özeti ne biliyor musunuz? Kur'an'ı açtığın zaman, siyeri açtığın zaman, hadis-i şerifler açtığın zaman öyle bir havaya esecek ki sende Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tekrardan beyat edeceksin. Allah Teala'ya tekrardan söz vereceksin. O akabedeki sahabeler gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini tuttular, sana beyat ediyoruz dediler. Sen de siyer okuduğun zaman, siyer dersini gördüğün zaman, Kur'an okuduğun zaman aynı şekilde Allah'ım ey peygamberim tekrardan beyat ediyorum demen lazım. Tekrardan biatlaşacaksın. Öyle bir Kur'an, öyle bir siyer, öyle bir hadis okuyacaksın ki bir an kendini Bedir olasında hissedeceksin. Bir an Uhud'da kendini hissedeceksin. Enes bin Nadir gibi böyle içine havayı çektiğin zaman diyeceksin ki ben uhudun eteklerinden cennet kokusu alıyorum. Cennetin kokusu mu var diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve diyor ki, cennetin kokusu 40 gün mesafeden duyulur. Bu normaldir bizim başka sohbetimize anlatacağız, Deniz bin Nadire içimizde kalmasın. Yani o adam oturduğu yerden öyle bir hayat yaşayıp da cennetin kokusunu uhudun eteklerinde alabiliyorsa senin de onun gibi bir hayat yaşamam lazım onun gibi Kur'an'a teslim olman lazım kendini Uhud'da hissedeceksin yeri geldiği zaman Abdullah bin Cahş'ın duasına amin diyeceksin öyle iman öyle İslam yaşayacaksın Hz. Hamza ile oturup dertleşeceksin o Uhud'u Bedir'i Hende'yi hakiki manada yaşayacaksın yani Cebrail'in tazeliğinde Furan okuyacaksın deploy sana getiriyormuş gibi Kur'an-ı Kerim okuyup harf harf, kelime kelime tekrardan iman edip hayatına yön vereceksin. İşte Allah'ın bizden Kur'an-ı Kerim'le istediği hayat bu kardeşler. Diyor ki hayatınıza yön verin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim hakkında diyor ki Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Taha suresindeki Taha suresindeki tâben. "Vemâ <gülüyor> li Bu Kur'an-ı Kerim seni mutsuz etmek için Allah indirmedi. Biz sana bu Kur'an-ı Kerim'i zorlanasın diye indirmedik. Bu Kur'an-ı Kerim'le hayat bulasın diye indirdik sana bu Kur'an'ı. Dedik ya okuduğundan uhutlu söyleyeceksin kendini. Amin diyeceksin Abdullah bin Cahşı'nın dolasına. Allah böyle bir Kur'an'ı sizin mutsuz olasınız diye indirmedi. Allah bu Kur'an-ı Kerim'i yön bulasınız diye indirdim. Kur'an-ı Kerim'e bakacaksın, yön bulacaksın, hayat bulacaksın, kendine geleceksin. Hatalarını onunla düzelteceksin. Helalleri, haramları Kur'an'dan öğreneceksin. Allah'ın hadislerinde öğreneceksin. İşte kardeşler, Kur'an-ı Kerim bizi mutsuz etmek için değil, bilakis bizi daha da mutlu etmek, daha da güzelle, daha da ötesi olan cennete götürmek için Kur'an-ı Kerim'in Biz de ne diyoruz biliyor musunuz? Ya Rabbi, iyi ki sen bize Kur'an'ı indirdin, iyi ki Kur'an'a iman etme şerefine bizleri nail eyledin, bizi Müslümanlardan kıldın, bizi mutlu mesut insanlardan kıldın, İyi ki Rabbimiz var, iyi ki Allah var, iyi ki hesap var, iyi ki ahiret var, bunu bize Kur'an söylüyor. Eğer bizim her şeyden daha güçlü olan bir Rabbimiz olmasaydı biz ne yapacaktık? Bütün güçlerin üstünde en büyük güç olan allah Teala olmasaydı biz ne yapacaktı? Hesap günü, ahiret günü olmasa ne yapacaktı? Suriye'de küçük bir çocuk, enkazın altında küçücük bir çocuk kalmış öz kardeşi. Çocuğun sadece bütün ağızlarımız üzerine düşün ki betonlar düşmüş, Çocuk sadece şöyle yarım koru dışarıda kalmış. O kardeşi geliyor, eline almış bir tane bez o ölmüş olan kardeşinin elini alıyor, avuçlarını böyle silmeye çalışıyor, elini siliyor, üstünü siliyor. İyi ki Allah var, iyi ki hesap var, iyi ki ahiret var. Yoksa bu garibanların hesabını kim verecek? Ve bu garibanların hesabını kim soracak? Bir tane baba küçük çocuğu şehit olmuş, yanına gelmiş çocuğun böyle kaldırmaya çalışıyor hani uyan, uyan, uyan diye bebeği daha küçücük çocuk uyanmıyor ölmüş İyi ki Allah var, iyi ki hesap var, iyi ki ahiret günü var bunu geninleştirebilirsiniz İsrail Filistin'e saldırır küçücük çocukları yakalar kadınları tartaklar döver Müslüman erkekleri hap kaçırır götürür hapse atar Hemen aklımıza Allah Teala'nın en büyük güç olduğu aklımıza gelir. Küçücük çocuklar İsraillilere direniyor. Bağırıyor, çağırıyor. Onlara o imanı sağlayan ne? Kur'an-ı Kerim. Her şeyimizi alabilirsiniz ama diyor özgürlüğümüzü asla alamayacaksınız diyor. Küçücük daha 10 yaşındaki çocuklar buna itiriyor. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim hala aramızda Kur'an-ı Kerim'i hala okuyup da amel eden, Kur'an-ı Kerim'le özgürlük bulmaya çalışan insanlar hala ve hala var kardeşler. Bundan dolayı sevinin. Hesaplar, ahiretler Rabbimiz var. Ellerine çekide garip da Müslümanların bomba, bomba ardımanlarını ve da Müslümanların üzerine boşaltıran, varil bombalarını izleyen insanlar için de hesap günü var. Allah hepsini hesabını soracak. İşte kardeşler bize bunu söyleyen kim? Kur'an'dır önümüze gelmiş okunması için gece gündüz ikincisi de uygulanabilir amel etme boyutunda Kur'an gelmiş işte Kur'an-ı Kerim'in Allah Resulü Aleyhi ve Vesselam'ın getirdiği ayetlerden surelerden bir tanesi de ne zaman okusa herkesin heminin, hepimizin ezberinde var Fil Suresi Fil Suresi öyle bir sure ki kıyamete kadar okundukça devam edecek hem içindeki hükümler devam edecek hem içinde geçen şahıslar devam edecek ve Allah'ın her şeyden muhtedir yüce sahip olduğu da kıyamet gününe kadar devam edecek Allah subhandır her şeyden kadirdir her şeyden daha güçlüdür Allah fil suresini gönderdi ne zaman hicretten önce öyle bir zamanda gönderiyor ki Kureyş müşrikleri Allah Resulü ve selamı boğuyor, işkenceye tabi tutuyor, onun dinini kabul etmiyor. Kendi içlerinde konuştukları zaman vallahi Muhammed'in yüzü asla yaran söylen bir adam değil. Ama inadımızdan, kibrimizden kabul etmek istemiyoruz. Böyle deyip de Allah Resulü Aleyhisselatü üzerine üzerine giden bir Kureyşle karşı karşıyasınız. Allah öyle bir olay onlara söylüyor ki, 40 yıl önce yaşanmış ve aklı olan hiçbir insanın asla ve asla inkar edemeyeceği bir orayı Kureyş'in önüne getiriyor. 40 yıl önce yaşanmış. Allah Resulü ve Vesselam annesi Amine'nin daha karnındayken Allah Resulü doğmadan 50 gün önce olan bir vahiyayı 40 yıl sonra Allah Resulü ve Vesselam peygamber olduğunda Allah gün yüzüne çıkartıyor. Daha nice böyle bir oraylar var bin sene, iki bin sene, üç bin sene olan olaylar var değil mi? Kur'an'da anlatıyor. Taze, hâre taze. Allah Kur'an-ı Kerim'de işte fi suresini indiriyor. İndirmesinin şey nedir? Bir, Allah'ın yasalarına kafa tutan, Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatına kafa tutanlara karşı bir ultimatomdur, bir uyarıdır bu. Yeryüzünde Müslümanlara aynı Mekke'de Allah Resulü ve bir avuç Müslümanı sıkıştırdık, sıkıştıran kafirlere bir uyarıdır eğer siz orada sıkıştırdığınız gibi kıyamete kadar da sıkıştırsanız Müslümanları işte diyelim Suriye'de, Yemen'de Afganistan'da, Irak'ta vesaire bölgelerde, hatta Türkiye'de işte aynılar yıllar diyor sizin için bir örnektir, misaldir Allah örnek alasınız diye, akledersiniz diye bu misalleri size getiriyor Allah'ın yasasına kim kafa tutarsa Allah helak edeceğini söylemiş süper güç dev güç, her şey onun elinde. Dünyanın üzerinde uydu sistemiyle her şeyimizi görüyor. İki tane Müslümanın aynı odada kalıp da neler konuştuğunu dahi adamlar duyabiliyorlar, görebiliyorlar. Sen onlara bir tane füze attığın zaman daha oradan çıkmadan o anda imha edebilirler. Daha neler neler hangi tür silahları var vesaire. Bir silah yapmışlar. Patladığı anda bir ses çıkarmıyor ama etrafa bir duman yayıyor. Napali bombası diyorlar. O bomba geliyor, senin vücuduna yapışıyor ve artık başlıyorsun kaçmaya. Karşıya karşıya kendini öldürüyorsun. Neredeyse eti kemiğinden ayıracak derecede kaçıyorsun. Ha baktığında insan böyle ürperiyor, süper güç. Ama Allah diyor ki nice süper güçler geldi, geçti gitti de. O dönemin de Amerikası, İsrail'i vardı. İşte Ebrehe' Allah onlara küçücük ordularını gönderdi de onları helak etti. Onlara kuşları gönderdi. Küçücük fındık kadar taşları gönderdi onlara. Hani nerede süper güç? Bitti. Allah her şeyden daha da güçlü. ayet Kerim özellikle bu sureyi indirmesinin en büyük nedeni budur kardeşler. Evet Allah tarafı bu ayet-i bir de ordudan bahsediyor. Meşhur bildiğimiz Ebreha yani diğer adıyla Eşrem'in ordusundan, fil ordusundan bahsediyor. Kardeşler Ebrehe dediğimiz bir şahıs değil, bir otoritenin adıdır. Mesela Mısır'da Firavunlar var değil mi? Daha sonra hani e, Türkiye'de ne diyoruz? Hakan diyoruz, Padişah diyoruz. Buna benzer adlarla işte o ki. Habeistan'da Necaşi diyoruz. Bir şahs değil. Necaşi krallığın adıdır. O dönemdeki de krallığın Habe, e, Yemen'deki başkent olan Sana'daki krallığın adı da Ebreh krallığı. Bu Ebreh el-Eşrem dediğimiz şahıs, Aryat adında bir komutanı öldürerekten hem Haçlıların izni hem de Habeistan kralı Necaşi'nin emriyle başkent Sana'da bir ordu, bir güç kuruyor bir otorite imparatorluk kuruyor ve iyice gücüne güç katmak istiyor. Ve bir gün diyor ki Müslümanlar yani o dönemin diyelim hanif dinlemesi olan insanlar bir yöne doğru namaz kılıyorlar, bir yöne doğru tavaf ediyorlar, o tarafa geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Ebrehe ise bunu çekemiyor. Ve bir gün niyetinde diyor ki ben bu Çağbey'i yıkacağım diyor. Yani Allah'ın en büyük ayeti olan Kabe'ye karşı savaş açıyor. Daha sonra kardeşler, Ebrehe'nin Kabe'ye saldırma niyeti üç tane. Bir, İmtikam. İntikam duygusu kabarmış, işin olduğunu anlatacağız. İkincisi, ekonomiyi geliştirmek. Üçüncüsü, siyasette özellikle yayılmacı bir politika izleyecek, kendi dinini nedir o taraflara doğru götürecek. Ebrehe'nin en büyük arzusu bu. Birincisi dedi ki, intikam almak istiyor, Basken Sanadan büyük bir kilise yaptırıyor. Biliyorsunuz Kabe'ye gidenleriniz de görmüştür, dört tane duvar, bildiğin taştan bir yer, kutsiyeti büyük, kutsiyeti çok büyük. Ben de bir kilise yapacağım diyor ve en etrafını altından, som altını kullanaraktan içinde bir sürü taşlar vesaire şeyler görkemli bir kilise yaptırıyor ve bütün Arapları ve bütün insanları Kabe'den o tarafa çevirmeye çalışıyor. Esas amacı o. E tabi insanlar da geliyor, içeri ziyaret ediyor, etrafa dolaşıyor. uğraşıyor. Hiçbir tat yok. Sen bir Kabe'ye git bakalım. Daha Kabe'yi görmeden böyle vücudu kıpır kıpır, kalbını kıpır kıpır etmeye başlıyor. Öyle bir heyecanlanıyorsun ki ne? Harbi desen ki 3-4-3-5 tane insanın gazına geldi, böyle bir şey de değil. Kalbin var senin, aklın var. Daha yaklaşır yaklaşmaz Mekke'nin o Kabe'nin ihtişamı seni kaplıyor. Sanki etrafının her yerinde böyle nurları hissediyorsun. Ebrehe de öyle bir niyetle diyor ki bunu yaptırıyor. Sonra Kinane oğullarından Nefer adında bir kişi geliyor. Madem sen böyle bir şey yaptın diyor. İçine giriyor ve içine pisliyor. Oradan kaçıyor. Tekrardan Araplar olmuş olduğu yere kaçıyor. Ebrehe bunu duyduğu zaman bu sefer iyice kızıyor. Ve diyor ki ben de diyor bunların diyor kâbesini yıkmazsam. Necer şey mektup görülüyor. Bana diyor en güçlü fillerini gönder ve bana izin ver. Ben diyor Kabe'yi yıkacağım. Taş üstünde taş bırakmayana kadar da durmayacağım diyor. Adam kafir. Niyetlenmiş Kabe'yi yıkacak. En büyük de niyetine biliyor musunuz? Hani Müslümanlar Kabe'ye yöneliyor ya. Kıbleye yöneliyor. O Müslümanların kıblesini alacak Kuleys adındaki o Kureyus bölgesinde yapmış olduğu kilisenin etrafına çevirecek kıbleyi. Nece Ebrehanın amacı nedir? Ebrehe'yle Müslümanların kıblesini değiştirmek. Niye kıble? Kardeşler kıble Müslümanın hayatında çok önemli bir yere sahip. Niye? Çünkü Müslüman adam kıbleye göre hareket eder. Kıble sana neyi emrediyorsa sen onu yaparsın değil mi? Seccaden aldığın zaman, kabe yöneldiğin zaman nisin kıldığını, nereye yöneldiğini, kime yöneldiğini çok iyi biliyorsun değil mi abi? Ebru ben bunları kıblelerini değiştireceğim. Bu dönemlerde bir bazı insanlar Abdülhamid'in mezarını ziyarete gidiyorlar. Allah mekanını cennet eylesin. Etraftaki insanlar bundan biraz rahatsızlık duyuyor. Diyorlar ki Hala bu devirde Abdülhamid'in ziyaretine giden, mezarını ziyarete giden insanlar mı var? Denildiğinden oradan birisi diyor ki sen merak etme üzülme ben yakında bunların kıblelerini değiştireceğim. Ve şu an 2014 Müslümanların kıblesi maalesef değişti. Olur mu canım? Herkes Kabe'ye yöneliyor ya. Herkes Kabe'ye yönelmiyor. Şu an Müslümanların tam manasıyla kıblesi değişti. Mesela adam kıblesini içki olarak belirlemiş, İçkiye kalkıyor. Durmadan maya fabrikaları kurduruyor. Elinden geldiği kadar içki üretimine destek veriyor. Hatta bir yasa çıktı. Dediler ondan altıya kadar kimse içkiye sağ olsun dediler. Hemen böyle ayağa kalktılar. Başladılar mesela devlete karşı gelmiyor. Niçin? E kıblelerine dokunuldum. Kıblelerine dokunuldum. E maalesef onların kıblesi içki ama bugün müslümanların maalesef kıbleleri dünya olmuş, kadın olmuş spor olmuş dünya daha fazla çalışayım, daha fazla param olsun daha fazla mülk kazanayım ev alayım, araba alayım, mülk alayım, villalar yaptırayım, arsalar alayım diye diye müslümanlar maalesef kıbleyi değiştirmişler şu anda yani böyle bir hale gelmişiz kıble değişmiş yani adam seccadeyi alıp da kıbleye taraf namaz kılmıyor. İski fabrikasına doğru namaz kılıyor. Karıya dönüyor, kadına dönüyor, dünyaya dönüyor, spora dönüyor, lotototoya dönüyor. Güzelliğine dönüyor, kırık kıyafetine, ayakkabısına dönüyor. i̇bn Hazm Rahim Allah diyorlar ki Ey imam, niçin bizler dünyadan ahirete gitmek istemiyoruz? Bu dünyaya öyle bir bağlanmışız ki kopmak bilmek, yani kopmak ne de bilmiyoruz. Dediklerinde İbn-i Hazm Rahimullah diyor ki sizler dünyanızı imar ettiniz ama ahiretinizi yıktınız. Burada güzel güzel evler inşa ettiniz ama ahiretinize güzel güzel evler bina etmediniz. Mesela Resulullah ne diyor? Cennetin bahçeleri yoktur. Subhanallah <Sessizlik> ve elhamdülillah la ilahe illallah ve allahu ekber demektir cennette bir ağaç dikilir. Kim bu sözü söylerse. Ve o dönemde bakın cennetin dedik bahçesi yoktur. Bu sözleri söylediğin zamanlar oluyor orada bir bahçe meydana geliyor. Bahçe meydana geliyor. Bugün i̇bn Hazm Rahim e da dediği gibi dünyadan diyor ahirete gitmek istemiyorsun. Niçin? siz dünyanızı imar ettiniz ama ahiretinizi enkaz halinde bıraktınız. Onun için güzel yapılı evlerden enkaz doğru evlere gitmek istemiyorsunuz. Kim gider? Villada oturup da hadi bugün gece konuda kalacaksın denildiği zaman kim gider Allah aşkına? Yani bugün Müslümanlar dünyayı kıble kıblegâh edinmişler kardeşler. Kı, yani dünya ne derse o, güzellik ne derse o. Bir ayet söyleyecek, ya benim şimdi güzelliğimi aykırıdır esnaftaki insanlar ne der? Oradan birisi haram dese hemen tanıyor. Ya haram dedisin de rezil oldun burada tüm insanlara. Haram denir mi ya? Hoş de, mesela hoş değil de güzel bir şey değil de haram dedin İslamcı olduğumuz ortaya çıktı ya diyen var değil mi böyle güzelliğini kıble edilmiş kardeşler dünyasını kıble edilmiş. tezgahını bırakıp ilim öğrenmek istemiyor dükkanını kapatıp namaza gitmek istemiyor peki ben Allah için soruyorum kardeşler Ebrehe Kabe'yi yıkma derdi neydi ekonomiydi para hırsıydı Ebrehe Kabe'yi paradan dolayı yıkıyordu. E bugün Müslümanlar da sır para için dininin direkleri olan namazları yıkmıyorlar mı? Peki senin Ebrehe ile ne farkı kaldı? Ebre Kabe'yi yıkacak, sen ise dinin direği olan namazı yıkıyorsun. İlim yuvası olan sohbetleri, sohbet meclislerini, mescitleri terk ediyorsun. Ne farkı kaldı Ebrehe'den? İşte Ebrehe böyle bir adam. Onların kıblelerini değiştireceğim. Ve kardeşler mı diyor, karar veriyor ve 60 bin kişilik ordusuyla Kabe'nin üzerine yürüyor. 60 bin kişilik ve Necaşi'den aldığı 13-14 tane büyük Mahmud adındaki fillerle Kabe'ye doğru yürüyor. Yolculuğu esnasında bütün insanlar korkuyor. Yol boyunca artı belki bir Allah'a inanan insanlar o gün ordunun ihtişamını görünce Allah'ı bırakıp da Ebrehe'nin yanında yer aldılar. Ebrehe güçsüz dediler. Zaten Kabe'yi dümdüz edecek. Bu filler boşuna getirmedi dediler. Ve inanmış oldukları Allah'ı ve Hanif dini terk ederekten onun yoluna tavır olmaya başladılar. Belki ilk başta 60 bin kişilik bir orduyla çıktı ama belki Kabe'nin önüne geldiği zaman 100 bine yaklaşan bir ordusu oldu. Niçin? insanlar korktular. İşte böyle kardeşler. İman olmazsa böyle olur. Yani sen Allah'a ne kadar değer verirsen Allah sana o kadar iman verir. İman. O gün oradaki insanların imanı Ebrey'e görünce bitti. Günümüzdeki insanlar da öyle. Ben de bazı teknoloji vesaire şeyleri görünce hemen bakıyorsunuz ki Amerika'nın, İsrail'in yanında yer alıyorlar. Niye? Başımıza bir fitne gelmesin diye, korkuyoruz diye Maide Suresi'nde geçtiği üzere başımıza bir Bera gelecek, musibet gelecek, bundan dolayı biz onların tarafına koşuyoruz diyen insanlar var şu anda. Yani anlayacağınız para neredeyse, güç neredeyse benim imanım odur diyen insanlar var. Ama o dönemde Hanif dine mensup olan insanlar da vardı. Allah Resulü Aleyhi ve Vesselam'ın annesi ve boğası örnektir. Anne karnındaydı Allah Resulü Aleyhi ve Saratü Vesselam doğumundan 50 gün önce. Kabe'nin oraya geldik her zaman bazı rivayetlerde 12 bin kişilik bir ordu onları karşıladıysa da Ebreha dümdüz edip hepsini birden esir alıyor ve karaya adım adım yaklaştığında Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve dedesi olan Abdullah 200 tane dedesini gaspediyor. Gaspedince tabi Abdullah Mutalib geliyor, onun çadırı var, etrafında böyle askerleri var, tam şu çoban köpekleri vardır diye böyle beslersen yanında duru beslemesene kaçar gider. Böyle ordular. Orada içeriye girdiği zaman Diyor ki, bizler isimde büyük bir örnek teşkil eden bir şey, ne istiyorsun diyor, ben develerimi istiyorum. Ebrehe el diyor ki, ben sizin en kutsal varlığınız olan Kabe'yi yıkmaya gelmişim, sen bana develerimi soruyorsun. O da diyor ki, ben develerinden mesulüm, develerinden sorumluyum. Kabe'den ise Allah sorumlu. Çünkü o dönemin insanları kendi arasında karar alıyorlar, Savaşalımız, mı? savaşsak buna karşı gücümüz yetmez diyorlar. Ve geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Kabe'nin diyorlar Rabbi ile baş başa. İman var ama güç yok. Dağları çekiliyor. Abdullah Tayyip o gün o söylemiş söz çok önemli. Herkes kendi sürüsünden mesuldur kardeşler. Ben de hemden mesulüm. Kabe Allah'ındır Allah onun koruyacaktır, hesabını soracaktır. Yani bugün Müslümanlar olaraktan sen de ailenden, hanımından, çocuğundan sorumlusun. Bana ne? Diyemezsin. Çocuğun cehenneme gidiyorsa bana ne? Diyemezsin. Çocuğun bu ruh sonra namaz kılmıyorsa bana ne? Diyemezsin. Çocuğun cehenneme gidiyor. Cehenneme giden bir çocuk sahibiysen nasıl olur da bana ne dersin? Herkes kendi sürüsünden Ebre Ebrahim o gün Kabe'ye yaklaştığında, o Kabe'yi yıkma üzere yaklaştığında, işte Allah Subhanahu ve teala'nın da buyurduğu gibi Allah o döneme ay falan bir orayı gerçekleştiriyor. Günümüze kadar ve kıyamete kadar devam edecek olan bir şey. O da nedir? Allah buyuruyor ki Elem tara keyfe faala rabbuke bi ashabil fiil Görmedin mi? Duymadın mı? Rabbin o fil ashabına ne yaptı? Görmedin mi? işitmedin mi? Duymadın mı? Bilmedin mi? Yani ey kafirler! Ey Amerika! Ey İsrail! Ey din düşmanları! Ey ateistler, Görmediniz mi? Yani halbuki sizden 40 yıl önce gerçekleşmiş olan bir şey dedeleriniz de anlatır. Hani buradan 40 yıl önce olan bir şey kim inkar eder? Görmediniz mi Rabbin fil ordusuna ne yaptı? İşitmediniz mi hiç? Elem yecal keydavun fitadlil Onların tuzaklarını başıboş çıkarmadı mı? Keyif ifadesi tuzak manasına geliyor. Tuzak. Yani Allah öyle bir şey söylüyor ki kıyamete kadar kafirlerin yapmış, yapmış oldukları o tuzakları Allah boşa çıkartacak. E, fil ordusu kafir günümüzdekiler Müslüman mı diyeceksin? Allah onların da tuzaklarını başına geçecek. Belki sen haberin yoktur. Bir odada oturuyorlar karar alıyorlar değil mi? Allah diyor ki onların tuzaklarını boşa geçirecek. Kendi aralarındaki yapmış olduğu gizli gizli toplantıları ben boşa geçireceğim diyor allah Teala. Ve kıyamete kadar geçerli olan bir şey. Onların tuzaklarını Allah başıboş boşa geçirmedi mi? Ebrehe oradan hazırlık yaptı. Alt zeminini hazırladı. Kabeye gelip yıkacaktı. Bir plan yaptı, proje yaptı kendince. Allah izin vermedi, müsaade etmedi. Onlara evabil kuşlarını Allah göndermedi mi? Dev ordu ama rivayete göre ya denizden çıktığını da söyleniyor. kırlanmış türünde oran kuşlar onların üzerine doğru geldirir. Koskoca insanları küçücük bir kuş yendi. Allah böyledir. Nemrud da zaten bir sivrisinek de öldürmedim Yani kardeşler anlıyorsunuz ki senin benim gücüm hiçbir şey. Senin benim gücüm hiçbir şey. İsmarı buna çok tekrar etmesi lazım. Biz güçsüzüz. 24 saat daha ayakta duracak bir gücümüz yokken Rabbimize nasıl kafa tutacağız? Ve bu kafattan insanlar nasıl dikleniyor Allah Teala'ya? Allah'ın yasasına karşı nasıl baş kaldırıyorlar? Termihi bir hicare min Onların üzerlerine sicil dediği dedi Allah'ın o taşları yağdırmadık mı başlarına? Sicil, fars olan bir kelime diyorlar. Taşla toprak karışımı olan İbn Abbas'ın dediği üzere fındıktan biraz büyük olan taş. Başka rivayetlerde aynı azabın 100 yıl önce veya kendilerinden önce olan Lut Aleyhisselam'ın kavminin de başına geldiği söylenir. Onlar da Allah'a taş yağdırarından helaf etmedi mi? Tesir alimler diyor ki aynısıydı. Allah bir daha fil ordusunu o taşlarla helak etti. Taşların üzerinde düşecek olan şahsların isimleri yazılıyor, adres şaşmıyor. Direkt geliyor, kafadan gidiyor. Rabbimiz öyle der. O derse onu verir. Evet. Daha sonra fecaalehum ke'as fin mehkul Onları yenilmiş ekin tarlası gibi yaptı hayvanlarınızı şöyle bir ekin'e bir bırakın, buğday başakların üzerine bırakın, kesti şöyle bir bin tane hayvan üzerinden ne hale gelir değil mi? O binler oran, yüz binler olan ordu, bir anda ekin tarlası gibi oldu. Allah buyuramadı. Bazı tefsir alimleri bu bir da deseler de, zayıf düşünürsün. Rabbimiz taşlıyor. Zaten Allah azab ettikten sonra taşlamaz abi, o önemli değil. Niçin azap olduğu meselesi? Adem aleyhisselam yasak olan bir meyveden yedi. Niçin? Hangi meyveden yedi önemli değil. Musa aleyhisselam bir tane bastona dayanırdı, asaya dayanırdı. Bu asanın nasıl olduğunu, meşe ağacından mıydı, paramut ağacından bu önemli değil. Önemli olan ana fikir, ana tema. Allah ne istedi? O'dur. Kardeşler Allah da bir orduyu böyle helak ettiğini söylüyor. Demek ki Müslümanlar oradan Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman orayları görüyormuş gibi yaşamamız lazım. Şu an belki Kabe'nin yanı başında Ebrehe'nin herap olduğuna şahit olduk değil mi? Belki görmedik ama Allah tanedir, elem, tera görmedin mi? Allah sonra Aleyhisselatü gördü mü? Yo, görmedin. Allah diyor ki aynel yakin göreceksin. Yani bazı şeyler ve televizyonu eser etme gerek yok. Bir düşünsen zaten tamam. Tamam. Elem tera diyor. Tara ifadesi görmek demek. E Peygamber Aleyhisselatü Vesselam görmedi. Belki Mekke müşrikleri de görmedi. Ama Allah diyor görmedin mi? Yani buradan görmeden kasıt bilmediniz mi? Yakinen görmediniz mi? Anlamadınız mı? Demek ki Allah Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman adeta ki şöyle geniş bir ekranda olayları izliyormuş gibi kendine ibretlik dersler çıkarman gerektirdiği gibi izlemeniz diyor. Demek ki biz kardeşler buna dikkat etmemiz lazım. Ve şu anda bu da yeryüzü kafirlerine de bir örnek temsil ediyor. Müslümanların da asla ve asla üzülmemeleri gerektiği bizim üzerimizde daima Rahman olan Allah'ın olduğunu, en büyük muhtedir güç sahibi olan Allah'ın bizim Rabbimiz olduğuna iman ettiğimizi ve bundan dolayı da asla bocunmadığımızı göstermek için Rabbimiz Fil Suresi'ni indirdi. Bizim en büyük deracağımız ders budur. Ve şu an <gülüyor> Ebrehe sadece bir Ebrehe isim vermeden aslında şu an Ebrehe, kıtalar dolaşıyor. Her yerde Ebrehe. O dönemin Amerikası Ebrehe'ydi. Şu an günümüzdeki Amerika berdedir. İsrail berdedir. Allah El Ebrehe ordusuyla toplanıp geldi. İnşallah Rabbim ebabil kuşlarını onların üzerine gönderir. Müslümanları şu sıkıntılardan kurtarır ve Müslümanları da tekrardan Kur'an-ı Kerim'le tanışmak ve tekrardan Kur'an-ı Kerim'i okuyup da hayat bulan Hayatlarına bir yön veren Müslümanlardan kılar inşallah. Rabbimiz <gülüyor> ayet istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Rabbim kıyamet gününde amelleri sahih, makbul olmuş olan kullarından eylesin. Ve Rabbimizin rahmetiyle de cennete giren kullarından eylesin. İnşallah. En subhaneke Allah'ım yandık neşreden ne ilahe illenken